Her 24 dört saatte sekiz saat on saat çalışıyoruz. Şimdi buraya geliyorum, birkaç kişi nasıl? Lan vaaza gidelim, dövme yapacağım ben birkaç nufus bakıyorum, işim var. Allah Allah, ya halbuki bir kuyumcu. Yani kömürcü değil ki yani diyelim ki maden işçisidir de bin metreden kazacak da bilmem ne ya Allah sana bu kadar rahat iş vermiş sen 10 beş günde bir ayağınıza geliyoruz iki kelime konuşacağız anlatacağız diye yani sen bunu gelip dinleniyorsun orada bu faziletleri kaçırıyorsun bu müjdeleri haberleri kaçırıyorsun ondan sonra ahirete gideceksin eli cebi boş ya Rabbi sen bana demedin anlatmadın sen nasıl dersin bunu Allah'a? ya ne eksik etti Allah neler anlatıyor size bu millet bunları duysun. Buyurun. Önümüzdeki sohbet nasipse inşallah. Miracdan evvel oluyor. Neyi anlatalım? Miracı bir anlatalım. Tazelensiz geçen sene anlatmıştık ama bu de inşallah bir kerede olsun çok uzatmayacağım ama bir sohbette o miracı Efendimizin Mekke'den çıkıp yedikat gökleri gidip Rabbimizi görüp konuşup görüşüp tekrar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 İnsan bu geceleri bilmeli, bu günlerden haberdar olmalı arkadaşlar. Sakın bunlarda kendi canınıza zulmetmeyin. Mürah işte bey, şimdi ikiniz de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 İnanıyorsan açık söyle ya! inanıyorsan nasıl yaparsan? Vazgeç! İçki kumar, faiz, zina, adam öldürmek, büyü yapmak vesair, kebairin büyük kralar bunlar. İftiralar hepsinden var. Bir daha yapmamak üzere kararı verin, şuradan çıkmadan. Hepinizin içinizdedir bu karar, kalbinizdedir. Sözünüzü verin Allah'a. Ben sizin kalbinizi bilmem, Allah biliyor. <gülüyor> Bu mübarek aydan başlayın. İnşallah Ramazanı şerife kadar zaten işi idare ettik. Ramazanda zaten tam bir tövbe oluyor. Bayramdan sonra da aman ha. Neden? Nasılsa bayram çıktı deme. Çünkü bayram çıktı diye ölüm dikmedi ki. Azrail açsam ani gelecek. Sen her daim hazırlıklı. <gülüyor> <gülüyor> ya dünya bitti be sen daha ne beklersin ya? Dünya bitti. Adam ailesinden cennetten indi, dünyaya geldi. Dünya ona dedi ki: "Ciddi tefaketin, Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti dedi dünya. Sen benim gençliğimi görmedin. 2000 senelerle yaratılmışsın." Dünya şimdi koca karı oldu. Rasulullah öyle gördü dünyayı. mirat gelişinde önümüzdeki sohbetten anlatacağız. Koca karı, işi bitmiş can çekişiyor. Son nefeslerinde eli kulağında kıyamet kopacak. E ne zaman kopacak ya sana ne zaman evvela senin kıyametin kopacak bir defa. Nasrüt'ü Hoca'ya sordular dedi ki kar ölürse küçük kıyamet dedi ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi memmah tefakat kıyamet kıyameti ölenin zaten kıyameti koptu sen. ne kıyameti mi ediyorsun? Öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cennet esas kıyamet zaten kopacak kimin başındaysa Allah bizim başımıza kopartmasın onu çünkü imanların başına kopmayacak o Allah diyetlerin kafasına kopmayacak dünya bütün gavur kalacak ondan sonra kopacak önümüzde daha ne günler var <gülüyor> ne fitneler var ne fesatlar var Allah'ım ahir zamanın fitnesinden maaza eylesin <gülüyor> amin bu çok kıymetli ay. şimdi inşallah oruçlara başlayın nafile oruçlar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 13 14 15 her ayda var bu Recep Şerif'te özellikle tutulursun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından 3 sonundan 3 tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men şehrin ve el ve es-sabte كتب الله Her kim haram ayda işte bu 4 tane haram ay var. En büyükleri Recep Şerif. Özellikle bu aylarda. başka aylarda yok bu. Perşembe cuma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 Hoca efendi daha da fazla tutmak istiyorum diyenler bazıları kefarete niyet ediyorlar, kefarete niyet edin evvelden etmesi lazımdı çünkü 60 gün en az peş olması lazım. Ramazan'a şimdi 60 gün kalmadı o düşün birkaç hafta evvel başlayana olurdu bundan sonra o tutmaz. E ben nafile tutayım sıralı tutayım o da iyi diyeyim çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı, farz oruç gibi benzemesin karışmasın diye.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 Bunun fazileti hakkında bir gün oruç iki gün, üç gün, dört gün sıralı hadisler var. Ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil, başka bir tefsirdedir. Onların inşallah perşembe gecesi, kandil Şerif gecesi şey yapacağım, niyet ettim, söz verdim. Bu tefsirde yok. Kafamda da hepsi kalmıyor tabii. Çünkü ayrı ayrı şeyi var. Faziletler Bunları yapalım arkadaşlar. Sıhhati olmayan, tabii hasta olan midesinden, şurasından, burasından Allah zorluklar. Ne bunlar yapalım ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır niyetin mümini hayrun min manişi olup yapamayanlar yapmışsani idâ <gülüyor> merifel abdu evsâfere kütübe lev mâkâne ye'amelu sahihenev mukîmâ Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem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 Onun mezarının başında onun hali hayatında yaptığı ibadetleri cevap yapacaksınız. Cevabını da onun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. İllellezine amelun ve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 işgal etmişler. Vakıf yerlerinde içki içiyorlar kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere puş yaptırıyorlar ya. Medrese ya! Vakıf! Allah! Adamlar sadakayı cihane tabii onların sevabı devam ediyor da günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor. Onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış adam Allah'a bırakmış. Bütün Müslümanlara bırakmış mesela. Ev ilmi yunteba'u bihi Yahut kitap yazmış, vaaz yapmış. Onlar o öldükten sonra da okunmuş, anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin Salih Han geliyor öyle. Yahut da iyi bir evlat bırakmış, arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır arkadaşlar. Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın. Falaat <gülüyor> azli Sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Hemen Allah'a tövbe edelim arkadaşlar. Hemen ya. Ne günahımız varsa dönelim bu mübarek gecede. Tevbe-i nasuh üzere. Bir daha dönmemek üzere. Ne gibi yinean pınarsından çıkan süt diyor tekrar geri dönemeyeceği gibi tefsirde öyle diyor. Ama ne misal? Öyle tevbe yapın. Allah tevbe bekliyor bizden arkadaşlar. Estağfurullah. يا ايها الذين امنوا اؤمنوا بالله جل بجن نفوحا 하자 ربكم ان يكذ برعكم سيئ لكم تحتها الأنهار يوم لا يخزل نور يشع بين أجدادهم و بأيمانهم يقولون ربنا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 Nefes almadı be, ibadet ibadet, bir ayağı kaydı. İnsan bu, düşmez kalkmaz mı Allah? Düştü! İç, ki, kumar, her şeye düştü. Sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandı, kötü yollardı. O zamanlar. <gülüyor> Aynul İlim ve Zeynul Helim isimli bir kitap var. Mullah Ali Hazretleri onu işler yapmış. Ondan rastladım. Aynaya bakıyor bir gün. Ya, dedi, saç sakal ağırdı dedi biz de yoldayız ya. Ya Rabbi dedi. Ya Tanrı ki 20 sene, ne alsaydık 20 sene. sene sana devamlı ibadet yaptım. Sonra bir kaydım 20 sene de günah adı dedi ya. Şimdi sana yüzümde kalmadı ama dönsek kabul eder misin? evin köşesinden diyor evin köşesinden Allah, manevi ses o zaman arkadaşlar evvelki ümmetler nasıl biliyor musunuz Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu bizim ümmette işi hepden gizledi yani imtihan gayba iman etmesin diye bu ümmetin işi hepden gayba kaldı yani görmeden duymadan İşte ah buradan kaytarıyorlar kaybini diyorlar yanlış anlıyorlar görelim yani. istiyorlar duyalım istiyorlar ya ne göreceksin ne duyacaksın sana buran okuyorum işte ya buran okuyorum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 Et-tâibü mülezzen bi kemen ladembele. Günahından dönen hiç günahı yok gibidir. Allah. et habibullah. Günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Dost oluyor ya. Ondan sonra ne diyorum size? Şu sohbetlere geliyorsunuz. Kapıda çıkarken ne diyorlar size? Kaç kere anlattım. Kul mu'u mavfuralleküm. Tertemiz anadan doğma kalkın diyorlar. İlim ve zikir meclislerinde oturanlar dağılırken bu müjde var. Bu bedelle siz Ben sizin günahlarınızı silmekle kalmadım. Bu kadar sevap yazdım hiçbir şey yapmadan da. Tevbe ettiğiniz için, sebat ettiğiniz için, bu yolla devam ettiğiniz için. Bakir iman, kâriha düş var. Niş hiç hiçbir işte zorluk çıkmaz. İyi huylu insanlar her işte anlaşılır. Peki Ekramul Ekramin ve Erhamur Rahimin, lilerin enisi anamdan babamdan çok acıyan Allah Allah iş güç Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennemlik olman da mısın demek yani. Yoksa bu kadar ah çaresine niye başvurmadın sen? Bir kere Allah'ım demiyorsun, keberirken ya Rabbi bana müsaade de şimdi iman edeyim." Bu nasıl Ya bir kere camiye gelme, sohbete gelme, davete gelme Ondan sonra ya Rabbi, Buna kim müsaade eder ya? <gülüyor> Biz bir adama bir iyilik etsek eri, bize bir kötülük etse Herifi bir... öyle bir reddediyoruz elimizden gelsek Kıyma makinesiyle doğrayacağız ya! Nedir yani ona yaptıysan bir iyilik Allah nasip etti de yaptın Sen kendiliğinden bir şey yapamazdın O adamı sen yaratmadın sen yaşatmadın Bir ufak iyilik yapıyorsun karşılık bekliyorsun Rabbimiz bizi yarattı borçlu Bu kadar.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 Bir de iftar yapalım hep beraber bir daha da günahlara dönmemek üzere Allah'ın ayna kıymet vermek üzere Recep-i Şerife tazim niyetiyle yapalım bunu. Unuturmayın inşallah. Çünkü ben ilanlar kadar oluyor unutabilirim yani. Sonunda meseleyi, bazı şeyleri unutuyorum tabii. <gülüyor> Ayeti Celil'in son cümleleri. Featilul müşrikîne keffen kemu kâtilûnekum kâ. Ben size bu 4 ayda harbetmeyi yasak etmiştim ama bu kavimler rahat durmaz. Nasıl onlar birleşiyor, toplaşıyor, İslam'ın ve Müslümanların aleynine harbe kalkışıyor? Siz de onlarla toplaşın, birleşin, harbedin emrediyorum Allah buyuruyor. Korkmadım sana. Nerede bu emir? Kavimlerle harbedin emrinin yerine. Sanki Allah onlara kavimlerle birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin denmiş, ona çalışıyorlar. Rabbimiz buyuruyor onlarla harbedin. Hoca Efendi onlarla edecek gücümüz var. Niye gücün yok? Ya, bilin ki şüphesiz Allah takva kulları ile beraberdi. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Ondan sonra İslam aleminin neyi eksik? Bugün bir buçuk milyar İslam alemi var petrol ellerinde. Bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde.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 El cennetü Tehde zilal esriyû Cennet Kılıçların gölgelerinin altındadır Cihaddadır Çünkü arkadaşlar Harp etmek, cihad etmek demek Bütün camurları da cennete çağırmak demek Yanlış anlamayın Niçin? Adam inkarda Sen ona kılıcı çekince ne diyorsun?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 Normaliz, o da anlıyorum. Ama Yusuf sen aç, aç gider de. Ne bileyim ben şahsen gitmem öyle. Neden? Sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayak üstü. Ayıp olmasın sen de gel yani. Bu, artık <gülüyor> insan bunu anlıyor. Bazı adam da geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani. Samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm. Beni memnun edersin. Aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimiyet gömerken <gülüyor> canım. Yani, bazı adam var diyor ki bak diyor, gelmezsen diyor masrafları senden olur o daha çörekli ifadesi öbürü geliyor diyor ki bana bak gelme diyor, ben yarın sana geleceğim diyor sen de diyorsun ki bu bana geleceği ben buna evet, diyor. <gülüyor> öyle, geleceğim gömersin ifadesi öyle ya sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor, kahvaltıya deyim diyor on kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel öbürü diyor ki gelmezsen davetime diyor döverim seni diyor daha cömert kim bunun? Aldı kılıcı yerine bak dedi keserim kafanızı benim yemeğimi yiyeceksin. En cömerti hangisi? Kılıç çeken değil mi? <gülüyor> Epey anladınız belki de. Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattı cehennemi. Bütün kullarını nereye çağırdı? Cennete. Peygamberini gönderdi eline ne verdi? <gülüyor> Kılıç.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 300 senelik tarihe bakın, Hadi şu 100 sene karışıklık var onu kabul ediyorum Müslümanlar gevşetti inşallah Allah verdi belalarını onun için bir 300 senelik tarihe bakın, gavurlar bile rahat etmiştir ya İslam bu cennet hayatıdır, dünyada cennet bu ya Ne gelin <gülüyor> Habibinin verdiği kılıcı Cennete gelmeyenin kes kafasını Gavur imansız olarak yaşasa kar var mı ona?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 ve vatan evladına yapılan hor ve hakareti, horluk ve hakareti baskıyı, zulmü, ezikliği bunalı buğrağını o gavurlara açılan kapıları onlara yapılan hürmetleri görmüyor musunuz? onların yaşaması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 düğün yaparlar. Damat hayrini görmeden herkes hayrini görecek karını. Ulan bu nasıl düğün be? Herkeste tokalaşacak, öpüşecek, sarışacak, koklaşacak. Hangi dinde var? Yüzdört kitapta yok. Bu medeniyet. Ama sen düğün yaparsın kadın ayrı, erkek ayrı, kadını göstermesin. Herif diyor ki ben diyor daha sana gelmem diyor. Niye gelmiyorsun bana diyor. Karıyı göstermiyorsun arkadaştı. O da diyor ki ulan sen benim karıyı mı görmeyeceksin?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 çünkü aramızda Müslümanım diyenler meseleyi bilmiyor. Bak bugün cami cemaatinden şu camiye gelen, hacca giden, hatta Mekke'ye gide gelen Kâbe'yi eskitmiş aşınlık müşeriflerden. Adam diyor ki 20. asrında olmaz, geriye denilmez diyor mesela. Kızıl gavur Stalin gibi gavur herif işte hacca gitmiş gelmiş neye yarar ki? Ama bugün ben tanıdığım var keş, şeroyim var kafayı kaldıramıyor bana yalvarıyor diyor. Hocam bir kere düştük diyor ne olur dua et diyor şerahat gelsin de biz de kurtulalım diyor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 İşim var, gücüm var diyor. Şimdi ne diyeceksin? Üç aylar girdi. Kötü yolları bırak alemciliğe, eyyancılığı, gececiliği. Gel buraya diyeceksin. O da duramayacak gelecek. Çünkü üç ayların çok tesiri var insanların üzerinde. Bazı günlerin geçinin çok etkisi var. Bu inkar edilemez. Açıkça görülüyor bu. Bundan istifade edelim nicelerini. Bu yola getirelim inşallah.